619. konu, Hazreti Ali'nin, dost düşman herkese adaletli davranmanın Allah'ın emri olduğunu söylemesi, Kade bin Hübeyre Hazreti Ali'ye gelerek şunları söyledi, ey müminlerin emiri, sana iki kişi geliyor, birisi seni canından ve malından daha fazla seviyor, diğeri ise elinden gelse seni kesmek istiyor, sense tutup düşmanının lehinde, dostunun aleyhinde hüküm veriyorsun, bu nasıl oluyor, Hazreti Ali onun göğsüne bir yumruk indirerek, eğer benim gönlüme bırakılmış olsaydı böyle yapardım ancak hüküm, Allah'ındır, dedi.